seyyar. Sizin öneyle Türkiye ve dünya olayları arasında paralellikler, karşılaştırmalar. Günaydın sizin. Merhaba. Günaydın sizin. Vallahi olayları takip etmeye çalışıyoruz. Evet. Kolay olmuyor. Evet. <gülüyor> Dünya da boş durmuyor. <gülüyor> Dünya da boş durmuyor. Bir, yani bir eski bir uluslararası hukuk mürekkebi yalamış biri olarak... ...bütün tekst kitaplarını... ...önce ufak parçalara ayırıp... ...sonra da rüzgara savurdum parçalarını. Uluslar <gülüyor> uluslararası hukuk konusunda... Bir daha da konuşmak, bırak ders vermeyi üzerinde konuşmayı bile lüzumsuz buluyorum. Bu derslerin iptal edilmesi, lağve edilmesinden yanayım. E İyi de işte maalesef onları e, lağve edince ve inkar edince veyahut da işte, başka ge, geriye de ne kalıyor olması olarak işte onu düşünmek lazım. Bir, bir takım şeylerin işlemediği, işlerliğinin hiç olmaması onlardan umut kesmemiz anlamına gelmesi mi bilmiyorum. Yok, yani yoksa Snow onları işletemeyen mekanizmaların kusurluluğuna mı? Evet. Tabii ee, Snowden gibi cesur insanların da bütün dünya olanca sıradanlıklarıyla ama inanılmaz cesaretleriyle de bütün bu korkunç mekanizmalara meydan okumaları da ayrı bir şey. Herkesi rezik, kepaze ettiler Putin'den Obama'ya. Olandan ...işte Avusturya gibi... ...zaten önemsiz sayılan ülkelerin... ...durumuna kadar... ...rezil kepaze oldu herkes yani. Evet. Elbette. Yani maalesef de bunu... ...aslında her ülke, her ulus devlet... ...bu sınavı bu şekilde veriyor. Veremiyor daha doğrusu. Veremiyor daha doğrusu. <gülüyor> Mısır'la ilgili de bunu görüyoruz aslında. Evet. İşte şimdi birçok şeyi ülkeyibe işte Avrupa Birliği işte bakalım ne tepki verecek vesaire deniyor ama bir anlamda da bakıldığında hani Türkiye' ne kadar ne tepki verebilir Türkiye'nin içinde bir takım popülist şeyler yapılıyor olabilir ama davinin arkasında olan bir takım ülkelerle de Türkiye'nin ilişkilerini bozma kaygısı korkusuyla vesaire uluslararası alanda ne yapabilir bu konuda ciddi şüphelerim var. Yani bu işin içinde işte Suudi Arabistan'ın aynı zamanda Birleşik Arap Emirliklerinin arka planda olduğunu düşünürsek Türkiye bu ülkelere her şey geçin silah satışı yapan bir ülke, Mısır ordusunu destekleyen ülkelere ve Körfez ülkelerine işte Suudi Arabistan'a silah satışında işte tabii orada Katar başka bir Noktada deniyor tamam ama körfez e, ülkenin işte bu silah satışında rekor üzerine rekor diye son yıllarda haber yapılıyor ve bundan gururu duyuluyor. Türkiye mi satıyor? Evet Türkiye satıyor tabii ki ve işte hatta daha e, geçtiğimiz gün bir haber vardı. E, Türkiye silahta İsraili koltuğundan etti. Bunu işte Sabah gazetesi vermiş, diğer gazetelerde de vardı benzer başlıklarla. Türkiye işte daha önce dünya e, silah satışında ticaretinde sekizinci olan İsrail'i yerinden etmiş evet ve e, dünya sekizincisi olmuş. Yani e, bu haber hani işte bu ABD Kongresi'nin Araştırma Departmanının verilerine göre. Ee, yani şimdi bu haberden sonra tutup da e, Türkiye'de de büyük bir terör esiyor. Darbe dedin, demedin, ne dedin. Mısır politikası birdenbire müthiş bir ilgi görüyor bu kamuoyunda. E, ve e, ve bunun üzerinden tamamen aslında son derecede e, bencilce kendi siyasi düşüncelerimizi aslında Mısır üzerinden, e, kavga, bunların kavgasını veriyoruz. Orada insanlar gerçekten ne yaşıyor, dertleri nedir, bununla çok ilgileniyor gözükenlerin bile... Ee, Birçok insanın e, herkesi katmıyorum Tabii, Ciddi şüphelerim var aslında Dert orada aslında Türkiye e, Ve Türkiye'de e, insanların birbirini siyaseten e, Bir yere konumlandırması Ve buna göre e, Mısır üzerinden Şimdi de bu savaş veriliyor Bana daha da kirli bir savaş gibi gözüküyor bu Çünkü e, Mısır'ın gerçeklerini Ben her zaman karşılaştırmalı Çalışmaları savundum bu arada Bunu da söyleyeyim her konuda Hem akademide hem e, gazetecilikte hep karşılaştırmalı bakmayı evet. Hep söyledim bunu Ama bu sefer bundan geri adım atıyorum <gülüyor> Bu noktada yani Gerçekten temellendirilmiş bilgi Objektif bir duruş Bir takım ahlaki minimum olmadan Ve Hakikaten bilgi sahibi olunmadan Karşılaştırma yapılması Çok tehlikeli sonuçlar verebiliyor Çünkü sadece Kendinizi görüyorsunuz orada Görmek istediğinizi görüyorsunuz o karşılaştırmada e, bu da hiçbir şey ifade etmiyor aslında. Tamamen e, o bilginin e, aslında bilgi de olmayan e, çıkarımın kullanılması anlamına geliyor ve Türkiye'de de bunu yaşıyoruz maalesef. Yani Türkiye'de bugün artık darbelerin istenmediği belli, Darbeliğin bir gerçek olmayacağı belli. Fakat illa bunu gezi olaylarına bağlayıp Mısır'da yaşananları bizden bile o tamamen ona e, o perspektiften bir malzeme haline gelmesi. İşte Türkiye'de de darbe severler e, gezicidir. Ee, ondan sonra işte şeyde e, Gezi'de de bir darbe provası yapılmıştır ee, Psikolojisinin pompalanması Bunları ha Hakikaten çok talihsiz İnsanların öldüğü bir yer üzerinden Yapıldığı için çok talihsiz Mısır gibi ee, Mısır gibi çok büyük aslında e, Demokrasiyi insan haklarından Nasiplenmiş bir yönetimi Çok hak eden bir halkın olduğu yer için Önemli Hatta tahrire bu, Çok ciddi laf edenler duydum. Ee, bu çok inan, inanılmaz bir şey yani tahrir benim için bitmiştir bilmem ne. yani tarih yani kimsin diye de sorarlar bu noktada pardon da yani hani dünya tarihinde bir takım gerçeklikler var ee, tahrir bitti diye bir, bir şey artık vesaire Mısır halkı şöyledir böyledir bunlardır falan gibi evet bir şekilde Arapçorap edebiyatına da başka bir yönden dönmek gibi bir şey bu. Evet yani e, dış, dış haberci kökenli biri olarak hep e, mutlu oluyorum aslında dış haberlerle ilgili, ilgili zaman ama bu sefer değil, bu şekilde değil. Hakikaten e, şimdi orada Türkiye'nin muhabirleri olması güzel, haber yapılıyor olması bunlar çok güzel şeyler. Fakat keşke aynı hassasiyet bütün daha önce e, tahriyde olaylar olurken de daha fazlası gösterdi. O zaman da gazeteciler vesaire vardı ama bu kadar ciddi bir e, kamuoyu ilkesi elbette yoktu. Medya ilgisi yoktu. Ee, o zaman tabii çok e, ciddiyetle çalışan gazetecilerimizi tabii ayrı bir noktaya bir yere koyuyorum. Ama biz de bütün bu süreci e, Arap Baharı dediğimiz şeyle beraber olanları ne kadar anladık? E, ne anlıyoruz? Hakikaten ben bundan çok ciddi şüpheliyim kamuoyu olarak diyorum. Zaten ve mesela geçtiğimiz günlerde gene bu işte Arap Baharı, daha otpor rolü vesaire falan gibi haberler gündeme geldi. Milošević'i deviren bir yapıdan bahsediyoruz. Yani devirme, deviren de çok iddialı bir laf tabii. Devrilmesinde önemli rol oynayan bir öğrenci hareketi. Ve Türkiye'de bu işte komplo teorilerine alet oluyor. Bir e, tamamen olayı anlamadan, bilmeden e, vesaire e, peşin hükümler veriliyor. Gene dün akşam da bir TMSF elindeki kanalımızda televizyonda Otpor'la ilgili uzun uzun belgesel vardı. Tabi tamamen hani işte arka planda belli ki okunuyor yani geziye. Hı. ha öyle evet. mi evet. Evet Penguin, yani Penguin bu şey, belgesel o belgesel yani. Türkiye kaynaklı belgesel değil altyazıyla hemen büyük bir hevesle heyecanla verilmiş. İşte nasıl Mısır'da da e, otspor rol oynadı e, ve işte şey o zaman da hani neredesin Mubarık niye devrildi deneyecek bir şey var notaya gelmiyor zal Mubarık devirdiler işte gibi evet. arka planda e, o okumalarla. Ee, ya bunlar tabii çok trajik. Ee, biz o anlar Sırbistan'da ne yaşandı, işte otpor işte sözde bu e, da ders vermeye çalıştı falan ama Otpor bugünkü noktasında artık kimseye bence ders verecek durumda vesaire değil. Biz kendini yani hani ha, havası var, adı var ama bir sivil toplum örgütü olarak bir şeyler yapmaya çalışıyor kendince. Devrim dersleri verilecek şeyler değiller bence pek insanla işte Mısır'da sokakta döküldüğünde de daha önce bunun altında e, bugünden bakarak e, bir takım işte şeyler, art niyetler vesaireler e, komplolar aramak hakaret hakikaten mübarek gibi bir diktatörün altında sen git yaşasaydın yıllarca derler <gülüyor> insana e, <gülüyor> buyur güle güle sen eski e, alışkanlığın olarak e, akşamları e, televizyonda e, konuşan kafaları bir de belgeselleri seyrediyorsun yok hayır tesadüf <gülüyor> ettim maalesef yani hani bir şaka, kısmını seyrettim o, o belgeseli ve, e, biliyorum ve güvenilirleri konusunda şüphelerim var zaten A, ayrı bir şey otporla ilgili bahsettim ama yani bütün aslında e, artık tartışma programlarına o kamusal alana arama mesafe koydum. Evet, Onun evet. Artık bir kamusal alan yaratıyorsa bir daha çok alay etmek üzerinden olduğunu tahmin ediyorum Türkiye genelinde de. Bilmiyorum biz, bu da biz, araştırmamız lazım? Evet evet yani şey var bunu hatırlatayım 18 yıl oldu işte açık aşağı yukarı kurulalı 18 yıla yakın. Belki de verdiğimiz en devrimci, en önemli karar akşamları müzik programları koymaktı. Böylece televizyona terk ettik biz gece bölgesini, o konuşan kafalara ve böylece bizim dinleyicilerimiz ve programcılarımız ben de dahil akşamları televizyon seyretmek yerine müzik dinliyoruz. <gülüyor> Valla yani şimdi şöyle bir şey var. Aslında hani televizyonun Türkiye'deki etkisinden hep bahsediyordum. Dünyada en çok televizyon sevdiğin ülkelerden bir tanesi. Evet. Ee, ve e, televizyonun da işte tıpkı İtalya gibi siyasette çok büyük bir önemi var. İşte Berlusconi'nin ne yaptığını, e, yıllarca siyasete nasıl yapıştığını görüyoruz. E, Türkiye'de de şimdi basında ne oluyor acaba? <gülüyor> Berlusconi'ye bir zamanlar laf ediyorduk ama şimdi bunlar görülmüyor Türkiye'de biraz biz, biz insan bunları görmek istemiyor evet. gazeteci olarak kendini adlandıran insanlardan bahsediyorum evet. o, o zaman Çiğdem, ben Anat ve Mirgün Cabas evet. doğuş yayın evet. grubundan istifa etmiş son haberde bu önümüzde T24'ten Cem Aydın Nehri Özkan ve Gürsel Göncü'nün ardından 15 senedir Doğuş Yayın grubunda çalışan Milgün Cebas ve 6 senedir çalışan Cidem Anatta istifa etmiş Nermin Yurt Eri de NTV yönetmenliğine getirildi diye bir haber var mesela. E şimdi bu, bu arada tabii ki e, Kürşat Dumin de artık yeni şefak Evet. E, bu çok üzücü bir şey. E, çünkü Kürşat Dumin bazı şeylerin e, diyelim ki hani savaşıysa bu çok önceden vermiş. Bu bunu çok ülkeyle çok incelikli bir duruşla yapmak ya çalışmış bir insan ve artık o hani birdenbire insan kaynaklarından da işte bir kendisini bildirilmesiyle son derece böyle e, ...zevksiz bir şekilde diyelim... ...nezaketsiz bir üslupla evet... ...evet, e, şimdi burada Yeni Şafak böyle yapıyor... ...demek de istemiyor... ...şöyle, orada çalışan insanlar var... ...gazetecilere her zaman her yerde saygım var... ...yani muhabirler vesaire... ...orada bir, bir, bir yer bir şekilde çalışmaya çalışıyorlar... ...ben... E, Tarafla ilgili bunu çok çektiğim için hiçbir gazeteyi bütünüyle de, e, damgalamak istemiyorum ama e, Yeni şafağın yönetimi ve buna e, razı gelen güçlüleri diyelim, yazarları vesaire bir de oturup gerçekten düşünsünler. Yani belki bazılarının gerçekten e, bugün yazı yazmayı bıraktığınızı bir daha ne zaman dönüşünüz olacağı belli değil. O yüzden güçlüleri diyorum. Gerçekten güç sahibim. Mesela ben de tarafta hiçbir zaman e, kendi güç sahibi saymamışımdır. Bir tarafın yayın politikasına etkili olabilecek vesaire. Bir taraf benim yazdığım bir yerdir. Bu yüzden bu ayrımı yapıyorum. Ee, onun için e, e, yayın politikasına kadar etki edebilecek kadar güçlü, sözü dinlenecek kadar güçlü olan yazarlarının işte ve tabii ki de bu kararı alan yöneticilerinin ...çok büyük kaybıdır bu aslında Kürşatlı'nın... ...çünkü gerçekten nitelikli eleştiriyi ...Türkiye'de yapabilen... E, ...yapan kaç kişi var... ...zaten yazar olarak... ...bunu... Evet. E, e, ...çok büyük insanlar, emeği var seviyeli... Evet. ...yazılarıyla... Ve ...bir de kronik yazılarıyla... ...çok önemli... ...bir işlev de görüyordu... ...medyanın gerçek fonksiyonu hakkında bu kadar... ...çok çalışan yazanlardan... ...birinin bu yöntemle uzaklaştırılmış... ...olması... Hakikaten e, kaygı e, ötesinde bir e, üzüntü verici bir durum yani. Ama bir diğer taraftan e, baktığınız zaman da komple teorileri daha fazla rağbet geliyor galiba medya analizlerine rağmen. Yani medyanın analizleri karşısında şeye bakıyorsunuz genel yayın yönetmenine bakıyorsunuz Yeni Şafak gazetesinin İbrahim Karagül ve ben de kendisini komple, komple teorilerini bakıp e, biraz da hoşuma gittiği için zevkle okuyordum. Fakat bu Gezi, Gezi Parkı olaylarından sonraki tavrı tamamen bir anda kendi içine dönmeye başladı. Daha önce Suriye ile alakalı epey bir e, komple teorisi yapıyordu. Suriye'den gözünü göz değişti ve bir anda Türkiye'ye doğru dönmeye başladı. Bir anda işte böyle e, bir komple teorileri var. Bir yandan da galiba işini kaybeden medya eleştirmenliği var. Sadece Yeni şafak için değil bu galiba aynı zamanda. Valla bütün aslında sorun şu, komplo teorisi üzerine fikir üreten yazan, e, yazarlar, belki yazar mı diyeyim, artık ne diyeyim, yani yazan kişilikler diyelim, e, her zaman olacaktır. Bunlar işte göz okunur, dalga geçilir, beğenilir, beğenilmez vesaire falan. Bu her toplumda olur, bunda bir anormallik yok. Fakat anormal olan ve Türkiye'de çığırından çıkan şey artık komplo teorilerinin, maalesef bakan ağızlarından, başbakan ağzından en güçlü şekilde destekleniyor olması ve komple teorilerinin ana akım olması. Evet. Ana akım olan şey artık haber ve gerçeklik değil, tamamen içinde bir çikirdeği bile olmadığı gerçeğin tuhaf teoriler burada şimdi geçen hafta Beşir Atalay'ın, Bakan Beşir Atalay'ın birdenbire ortadan bir belirip bir kaybolan bu şey Yahudi diasporası açıklaması çok önemliydi. Çünkü 40'lar ilinde yaptığı toplantının kayıtları da gözümüzün ben de seyrettim yani defalarca seyrettim hatta özellikle simal maalesef orada ki Beşir Atalay Belki bunu kötü bir niyette söylemiyor. Belki o da sadece bir siyasi promosyon, bir siyasi işte bir görev vaziyetinde bir tiyatro gibi adeta söylüyor. Fakat çok da ilgili bir şey ve bunu söylüyor. Söylediğini sonra da inkar ediyor. Evet söylediğini inkar e, azimler... ediyor ve kulaklarımıza inanmadık. Bu radyoda da yayımladık biz bunu. Evet. Yani o ses kaydını e, lüpedüz Yahudi diasporası lafını kullanıyor. Ondan sonra da böyle bir lafı kullanmadım diyor. Yani olacak iş değil aslında yani. Yani şimdi şöyle bir şey var bu. Orada işte bir izleyici kitlesine bir nevi gaz vermek için biber gazı yok. Her zaman başka tür gazlar da var işte. Bu da böyle hani havaya getirme gazı olarak. Bu komple tercih kullanılıyor. Belli ki. Beşir Ata burada hadi bir gerçekten kendisini ırkçı görmeyebilir, komple tersini görmeyebilir ve ata bir insan kitlesine hakaret ediyor olacağını bir nefret söylemi içine girdiğini fark etmiyor olabilir. Bunların hiçbir hafifletici sebepler değil ağırlaştırıcı sebepler. Artık bu konuda Bakan düzeyinde Türkiye'de bir hassasiyetimizin oluşmuş olması lazımdı. İdris Naim Şahin'i bir istisna sanıyorduk. Meğerse gerçeklikmiş. İdris Naim Şahin'e kız olmak lazımmış. Çünkü o zaten bir standartı gösteriyormuş. O herkesin İdris içinde sakladığı standart. Aa, kim fiyatı bire... yansıtıyormuş evet. Evet Kesinlikle maskeler öyle. atılınca içeriden İdris Naim Şahin'ler çıkıveriyor. O nedenle hiç olmazsa neyin ne olduğunu bilmek belki daha önemli. Bilmediğiniz bir şeyle karşılaşınca böyle hem afallıyorsunuz hem de böyle çaresiz kalıyorsunuz çünkü özür dilemek veya da orada bir şey yapmaya en azından çalışmak hadi istifa falan Türkiye'de böyle şeyler yok zaten yani hani bu aklı dahi getirilmiyor ee, ama eee şey olunca e, böyle bir olay olunca yani üstünü örtmeye çalışmak, kayıplarını kaldırmaya çalışmak ortadan bakanlıktan bir de üstüne yazılı açıklama yapılmasıydı. Bilmem neydi falan vesaire. Yani bunların hakikaten bu çağda tutar tarafı yok ama verdiği Türkiye'ye çok büyük zarar var. Nedir? Evet. Türkiye'de e, sivil toplumda çalışan bağımsız insanlar çok iyi bilirler bir şeyi. Karşılarına ilk çıkan şeylerden bir tanesi bir şey yapmaya çalıştıkları zaman veya Türkiye'de bağımsız duruşla çeşitli yani başka şeyler yapmaya çalışan sadece sivil toplumda değil hemen kendilerine komplo altları oyulmaya çalışılır. Yerel bazda. Kırklar elinde de mesela romanlarla ilgili çalışan e, sivil toplumcu arkadaşlarım var. Ve orada e, hani yapılan toplantıları falan bundan birkaç ay önce hatırlıyorum. Hemen iş komplo teorilerine geliyor. Ve e, bu Yahudi diasporası lafı bu tarz şeyler komplo teorileri en yüksek ağızlardan desteklendiğinden dolayı Türkiye ben size söyleyeyim bir 10 yıl geriye gitti bir, bir dolu yerde zihinsel olarak. Bugün Türkiye'de sivil toplumda veyahut da işte herhangi bir bağımsız duruşla bir şey yapmaya kalktığınızda çok daha zor olacaktır işiniz. Çünkü karşınıza çıkan işte hep klasik suçlamalar var. Ajan, işte bilmemnenin işte piyonu <gülüyor> vesaire gibi. Bunları gerçekten yerelde çalışanlar çok iyi bilirler. Evet, Toplam konuda... yapmaya çalışıyorsunuz en basitinden. Ee, hep karşınıza bunlar çıkar. Evet. Bu konuda çok Altını senin de çizdiğin çok önemli bir konu var. Yani tayin edici olan burada bence medyanın durumu ve tutumu. Medya bunlara alet olduğu sürece ve bunları yaydığı gittikçe canlandırdığı sürece üstelik üfleyerek büsbütün ateşi korlan, koru alevlendirdiği için büsbütün felaket bir duruma gidiyor yani özgürlük ve demokrasi katılımcı demokrasi büyük bir zarar görüyor bu komplo teorileriyle filan beraber ee, ama ben e, ya bir türlü konuşma fırsatı da bulamadık kalan 3-4 dakikamızda yani. şu Hırvatistan meselesini bir de öyle bir ülke var ya evet, evet. senden başka da üzerinde <gülüyor> duran kimse yok ne olur 4-5 dakikada onu bize anlatsana ya Hırvatistan üzerine çok aslında daha konuşulması lazım. Çünkü Hırvatistan tabii ki de e, Türkiye'nin büyüklüğü işte 4 milyonluk ülkeden bahsediyoruz Hırvatistan dediğimizde. E, problemleri ona göre küçüktür. işte Hırvatistan'a zaten başka bir destek verildi vesaireydi. Bilmem neydi bir lafta ediliyor. Ama Hırvatistan'ın işte bu 1 Temmuz yani 31 ay 30 Haziran'dan 31 şeye 1'e 1 Temmuz'a geçilirken Avrupa Birliği üyesi olması. O geceki kutlamalarda mesela işte Merkel yoktu Almanya'dan. dolayısıyla soğukluklar vesaireler denince, işin içine girince aslında onların hani Avrupa içinde de haddi hesabı yok tabii ki Türkiye'nin karşılaştığı sorunlar vesaire Avrupa Birliği'nin de süreçte çok ciddi hataları olmuş olabilir ama bunlar işte her zaman Türkiye'nin kendi hatalarını bence de çok daha büyük olan hatalarını örtmüyor. Çok daha zekice bir taktikle çalışılabilirdi eğer mesele taktik ve bir stratejik derinlikse ve Türkiye bugün bu noktada olmazdı. Bu kadar Mısır'a odaklı olması Türkiye'nin kendini görerek ama yani bir samimi ilgi olsa yani hakikaten başmışsın ama böyle bir şey yok ortada maalesef birçok insan için ee, ve Hırvatistan'ın bu kadar e, gözden kayıp olmasında bir tuhaflık var aslında çünkü Avrupa Birliği üye, e, üyeliği var hala tamam e, bu kadar aşağılanıyor işte burun kıvrılıyor vesaire ama belki Türkiye'nin içindeki bu e, artık hani e, psikiyatrinin e, kavramlarıyla açıklanacak e, şizofreni ve paranoya benim aklıma gelenler yani haller e, belki de eğer Avrupa Birliği Süreci bugün rayında gidiyor En azından rayında gidiliyor Olsun diye bir çaba gösteriliyor olsaydı Bir iyi niyet olsaydı bu konuda Türkiye farklı yerde olurdu Bu Avrupa Birliği'nin kendisinden kaynaklanmıyor Hep bunu vurgulamaya çalışıyor Ama Avrupa Birliği de şöyle eksik böyle kötü Bilmem ne işte zaten onlar çifte standart, e, Kendi çifte standartlarınıza bakın Önce ülke olarak da Ondan sonra gelin Avrupa Birliği ile ilgili konuşun Sonuçta e, Bir dolu ülke oturmuş Bir ortak deneyim yaratmaya çalışıyor insan hakları konusunda çerçeveler olarak e, ay işte ondan hiçbir işe yaramıyor zaten falan filan delileye Bugün bugün de dünyada işe yarayan çerçeve varsa e, bir önemli bir kısmının bu ülkeler topluluğu tarafından ortaya çıkarıldığını ve e, savunulduğunu en azından ülke olarak çünkü ya yani şu an Macaristandayım Macaristan'da bile bir takım şeylerden bu kadar sorunlu bir ülke olmasına rağmen. E, siyaseten de Türkiye'ye çok benzeyen tarafları var Adım atılamıyor Yani bir minimum var ki Onun altına düşemiyorsunuz Burada bir bakanın e, Yahudi diasporasından bahsedip de e, Yerinde kalması mümkün değil En azından işte romanlarla ilgili e, Başbakanlık çevresinden diyelim Bir gazeteci yazar Bir köşe yazısı yazdığı zaman Biz konuşuyoruz bunu Gelip Türkiye'de değil mi Bu yani evet. Macaristan da inliyor yerinde e, Türkiye'de zaten yani başbakanın yakın çevresinden yazı çizenlerin atıp tuttuğu yaptığı ayrımcılığın haddi hesabı yok doğal olarak. Bir de sevgili, bu yazında çok bana önemli gözüken bu Serbatistan üzerine yazdığın yazıda tarafta çok önemli gözüken bir nokta var. Onu da konuşmadan kapatmayalım istedim. Evet. Yani İvo Sanader'in mahkum olması, Merkez salidir. Başbakan, yani senelerce başbakanlık yaptı, rüşvet almaktan suçlu bulunup 10 yıl hapse mahkum edildi. Bu Türkiye gibi başka ülkelerde düşünülemeyecek bir şey ve senin de yazında belirttiğin gibi adeta bir devrim niteliğinde bir olay. Ya şimdi burada önemli olan işte İva Sanader'in yani bir e, arada bu e, geçiş dönemini yürütmüş bir başbakanı Gene Türkiye ile <gülüyor> şey yapmayalım bağlantı kurmayalım kafamızda hemen bir saniye dur dur diyelim Eğer dinleyicilerimizden varsa benim niyetim o değil yani hani Türkiye'de de bakın başbakanlar hapse atılır falan gibi bir şey değil Benim orada e, ta, e, tabii ki de e, yani Hırvatistan'ın kendi durumuna baktığımda ilgimi çeken bu kadar güçlü bir politikacının Yolsuzluk suçlamasıyla, işte bu rüşvet aldı vesaire diye. ilk yıl önce ilke dışına kaçtı, sonra Revatistan'a iade edildi ve tutuklandı. Şimdi cezaevinde. Ve on yıl hapis cezası. Ne iyi olsun falan filan. Gibi şey. Ama yolsuzluk, evet rüşvet, şimdi Türkiye'de rüşvet mesela. Rüşvetten yargılanan, ceza alan, politikacı, biraz şey... <gülüyor> Hani öyle bir şey mi var gibi bir durum oluyor Ya yani O kadar derin aslında Türkiye'nin de bu noktaya gelmesine neden olan en önemli şeylerden bir tanesi Bu yolsuzluk çarkı legalleşiyor bilmem ne oluyor Bu AKP özgü bir şey de değil Bütün partilerin tarihinden gelen bir durum Ve bunun daha da güçlenerek devam ediyor olması İşte zaten aslında bizim bugün siyasette de yaşadığımız bir dolu çapraşıklığı doğuruyor bu nedenle Hırvatistan'da benim son dönemde her zaman işte temas kurduğum arkadaşların işte Hırvatistan'da kamuoyunu ne zaman takip etmeye çalışsam çok eleştiri var olamadıkları ile ilgili ama şu var hani altında diğerlerde yerlerde hep bunu sorduğumda da özellikle o çıkmıştır karşıma şeffaflık ve bir takım tabular yani milliyetçilikle ilgili savaşla ilgili bir takım tabular ırkçılık vesaire gibi artık Hırvatistan'da bir şey ee, ön kabul noktasına gelmiş durumda bu Avrupa Birliği sürecinde e, evet, üyelik e, bir müzakereler yani, sürecinde. Yani bu artık şeffaflık bizim minimumumuz. Evet, ee, Irkçılık, işte, ve, ve, ve savaş suçları konusunda da hiç sütten çıkma akkasık sayılmaz doğrusu. Batistan üstelik böyle bir hiç, durum olunca biz bütün bir önem milliyetçilik kazanır. var. Yani e, Türkiye'de e, bizim hani milliyetçilik olarak e, düşündüğümüz şey. Atıp dövüp çebinden beş defa çıkaracak herhalde bir fanatiklikte bir şeyden bahsediyoruz. Fakat biz değişme <gülüyor> ve Türkiye'de de bu vardı 2000'lerde ee, ve e, bir takım hani ilkeler vesaire bunlar ne olabilir? Sivil toplumun tabi çok güçlenmesi e, ile beraber vesaire e, Hırvatistan'da ciddi bir değişim yaşandı. Son bir şey söylemek istiyorum. E, geçtiğimiz günlerde işte bir e, Ankara'da e, bir AB delegasyonundan tanıdığımız şeyden bahsediyordu. Ya bir şeye gittik kamu, sivil toplum diyaloğu toplantısına Türkiye'de ve hiç kimseyi tanımıyorduk. Tamamen neden? Çünkü sivil toplum diye hükümete yakın sivil toplum oluşturulmuş bir tane. Yıllardır oluşturuluyor zaten. Ve sadece neredeyse onlar katılmış o toplantıya. Bu Avrupa Birliği fonlarıyla yapılan işte vesaire bir şey, çalışma Türkiye'de böyle bir sivil toplum türüyor ve bağımsızlığı asla olmayan, bunun da şeffaflıkla bir etik, bir ahlaki sorun olduğu düşünülmeyen dahi bir sivil toplum türüyor. Hırvatistan'da böyle bir şey yapılmaya şöyle çalışılmış, bir sivil toplum birim ve kamu arasında diyalog kuracak birim kurulduğu zaman başına... Eski Hırvatistan'da istihbaratta da yer almış bir insan getirilmeye çalışılmış çalışmış, son derece devlet tarafında yer alan ve bu kabul edilmeyip yer gök inletilip bütün sivil toplum kuruluşları her türlü görüşten bir araya gelip Hırvatistan'da bu şeyi atamayı atam atam çünkü reddetmişler. Ve sonuç olarak da kendi istedikleri insanı, daha bağımsız buldukları insanı beraberce seçtirmişler. Evet, evet, i̇şte. önemli. Kırbetistan bu açılardan bayağı ders alınması gereken bir ülke konumunda oluyor. Evet, çok teşekkürler evet. bu ek ben bilgiler için. Ben teşekkür ederim. Görüşeceğiz. Çok teşekkürler. Görüşmek üzere. Seyyare Sizin öneyle Türkiye ve dünya olayları arasında paralellikler, karşılaştırmalar. Açık Radyo program destekçisi olun.